İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Can Tombil. Acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim Acil Programı başladı. Ben Can Tombil. Bugün de size bir kayıtla sesleniyorum. kayıdımızı da aynı zamanda yeni kurulmuş bir derneğe konu ediyor. Gene iklim krizi ve sürdürülebilirlik amaçlarıyla beraber yeni yola çıkan bir dernek Kozalak Derneği. Şimdi bu dernekle alakalı bilgileri öğrenebilmek için de neler planladıklarını aynı zamanda dinleyebilmek için konuklarımıza bağlanıyoruz. Evet bugünkü konuklarımız biraz önce de bahsettiğim gibi Kozalak Derneği'nden çıkmış. ...çocuk, genç ve yetişkin öğrencilerin küresel yurttaş olmaları için çabalayan yeni bir dernek, Kozalak Derneği. Ve ana faaliyetlerini ve neleri hedeflediğini aynı zamanda... ...kendi gündemlerinde şu anda neler olduklarını konuşmak üzere... ...Emine Özkan'ı, yönetim kurulu üyesi Emin Özkan'ı... ...ve bir başka yönetim kurulu üyesi, eğitim ve tasarlama farkındalık çalışmaları üzerine çalışan... ...Nagihem Demirsu'yu e, davet ettik programımıza. Sağolsunlar kırmadılar internet üzerinden. E, bu yayına katıldılar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Radyo dolanmadığımız için kusura bakmayın. O yüzden internet <gülüyor> üzerinden gerçekleştiriyoruz bunu. Ee... Biz de aramızda konuştuk Nagyana. Ya bu yüksek nasıl güzel olurdu diye bir dahakine <gülüyor> diye hayal edelim. <gülüyor> bir dahakine havalar güzelleştiği zaman ve dışarısı daha güvenli olduğu zaman diyelim. Aynen öyle. Biz, biraz, bize biraz e, Kozolak Derneği'nden bahsedebilir misiniz? Yeni bir dernek, nelerin e, gündeminde olan, ne, nelerin tartışıldığı bir dernek olduğundan bahsedebilir misiniz acaba? Tabii ki. E, öncelikle teşekkürler Can. E, bizim için oldukça heyecan verici. Çünkü senin de söylediğin gibi yeni bir dernek. Temmuz ayında, 29 Temmuz 2019'da kurduk. Henüz bir yılımızı doldurmadık. Oldukça tazeyiz. Dolayısıyla buraya çıkıp böyle heyecanla yaptığımız işlerden bahsetmek de bizim için çok keyifli ve öğretici. Dernek yeni dediğim gibi fakat içinde olan ve birlikte iş yapan insanlar olarak biz bir süredir sivil alanda gönüllü ve profesyonel çalışmalar yürüten insanlarız. Senin de yine en başta bahsettiğin gibi çocuk, genç ve yetişkin öğrenicilerin demek aslında belki en doğrusu yine küresel kalkınma amaçlarında da o şekilde geçiyor. Öğrenici bireylerin e, küresel taş kimliği kazanmaları adına çalışmalar yürütmek hedefiyle kurduk derneği. E, ana faaliyet alanlarımız 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarında kendisine aslında e, belli başlı ifadeler buluyor. E, oradan biraz ilhamla e, şekillendirdik, somutlaştırdık diyebiliriz. Bunlar iklim kriziyle mücadele en başta ana faaliyet alanlarından biri bizim için. Çünkü oldukça kritik bulduğumuz bir mevzu. Bir diğeli karada ve sudaki yaşamı korumak. Yine iklim kriziyle mücadele boyutunda aslında birbiriyle ilişkili olan bir başlık. Sorumlu tüketim üretim alışkanlıklarının yayılması ve sürdürülebilir şehirleri mümkün kılmak. O da aslında kentlerde yaşayan biz yurttaşların hayat pratiklerinin gezegenle barışık hale gelmesi için oldukça kritik. Bir diğeri de yenilenebilir enerji kaynakları. Yine e, iklim kriziyle doğrudan ilişkili, iklim kriziyle mücadele ederken fosil yakıtlardan vazgeçitmeyi e, talep ettiğimiz süreçte aslında yerine ne koyacağımıza gayet net ve somut bir yanıt olan yenilebilir enerji kaynakları konusunda belli bir yaygınlaşmanın sağlanması için çalışmak. E, ve biraz farklı gibi duran ama aslında bu başkaları oldukça iç içe geçmiş bir diğer Amacımız, faaliyet alanımız barışçıl ve kapsayıcı kimlikler e, inşa etmek. Bu da yine e, herhangi bir krizle mücadele etmek, bugün içinde bulunduğumuz koronada olabilir, i̇şte daha genel şapka olarak iklim krizi de olabilir. Oldukça önemli barışçıl ve kapsayıcı kimliklerin inşa edilmesi. Yine bu anlamda da e, faaliyetler yürütmeyi hedefliyoruz. E, bu hedefleri nasıl hayata geçireceğimize baktığında da şu var elimizde en sonu. Biz bu hedeflere aslında sürdürülebilir kalkınma ve küresel yurttaşlık eğitimleriyle ulaşmak istiyoruz. Bu da yine e, bu 2030 hedefleri arasında kendisine e, yanıt bulmuş bir alt hedef ve oldukça önemli e, küresel yurttaşlık ve sürdürülebilir kalkınma eğitimleri. Şimdi eğitim deyince tabi böyle şey hani ne bileyim bilginin daha çok aktif olduğu bir alandan bahsediyor gibi görünebiliriz. Ama biz e, özellikle yine derneğin yönetim kurulunda ve üyeler arasında da bolca var pedagojik altyapısı olan insan. E, yine Nagiyan ve ben keza hani bu alanda hem eğitimimiz hem de e, deneyimimiz e, bu şekilde. Eğitimin nasıl daha e, yaygın ve herkese... erişebilir, herkesin öğrenme kapasitesine uygun hale gelebilir bir şekilde ele alabileceğine kafa yoruyoruz. Dolayısıyla bu eğitimi biz yaygın eğitim metodlarını kullanarak e, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunu bir basit bilgi aktarım süreci olarak da tanımlamıyoruz. Yani iklim kriziyle mücadele ederken ya da sürdürülebilir bir şehre var ederken bunu bunu bunu yapmalıyız gibi didaktik bir e, bilgi aktarım sürecinden, bir metodolojiden ziyade bütün bu amaçlara katkı sunması için bireylerin hem bilişsel, hem sosyo-duygusal hem de davranışsal belli başlı becerileri kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yaşadığımız çağ şu anda aslında iklim kriziyle de birlikte ciddi bir varoluşsal kaygı getiriyor. Keza işte Covid-19 süreciyle bunu deneyimliyoruz. Yani her birimizin evlerine kapandığı ve her gün maalesef bir sürü insanın ölüm Haberiyle e, kendimizi buluyoruz yani haberle Evet. Dolayısıyla e, bu, yani bize bir varusak kriz getirdiği için herhangi bir şeyi sadece biliyor olmak yeterli değil artık. E, Sosyal duygusal anlamda kendimizi güçlendirmemiz ve davranışsal bazı becerileri, yaşamsal becerileri de ediniyor olmamız lazım. Dolayısıyla belki kozalığa farklı kılabilecek ya da kozalığa özgün işler yapması için, alan açabilecek şey tam da burası. Yani bu, bu yaratıcı işleri yapmak için kafa yorduğumuz bir süreçteyiz ve biraz dernek bunun için var. Ya yani benim için söyleyebilirim, bunu tabii ki e, genelleyemem ama benim için varlığı bu şekilde anlam kazanılır diyebiliriz. E, aşağı yukarı amaçlarımız ve işte faaliyet alanlarımız üzerine nasıl bir yol izleyeceğimiz bu şekilde ifade edilebilir. E, tabii bunları yaparken e, yeni bir derneğe zaman bazı hedefler de koyduk. Yani tamam böyle faaliyet alanları var ve bu tarz şeyler yapmak istiyoruz ama kısa vadede ne gibi somut adımlar atmak istiyoruz dediğinde de şöyle toparlanabilir. E, şimdi en başta bir iç kapasite geliştirme üzerine çalışıyoruz tabii ki. Çünkü hani, derneği kurduk ve e, bir sürü farklı deneyim olan insan bir araya geldi. Bu insanlar birlikte neyi yoğurabilecek, neyi var edebilecek biraz bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamaya çalışırken de aslında bir sürü proje başvurusu da yapıyoruz. Türklerdeki faaliyet alanlarına ifade ettiğim faaliyet alanlarına e, cevap olabilecek belli başka proje başvuruları yapıyoruz. Yine keza kendi proje yazım kabiliyetimizi geliştirmek için kendi aramızda çalışmalar yapıyoruz. E, sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz bu ara. E, öğreniyoruz yolda bir şekilde de. Ee, ve belki de yine bu kısımda en önemlisi çevre ve sürdürülebilirlik alanında e, yazılı basılı ve elektronik e, kütüphanemizi genişletmeye çalışıyoruz. Arka planda bir teorik altlık oluşturabilmek için. Ee, bir diğer yapmaya çalıştığımız şey işbirliği ve sivil toplum diyaloğunu geliştirmek. Ee, bu da yine ya, herhangi bir sivil toplum kuruluşunun aslında bence varoluşsal amaçlarından biri. Çok uzun zamandır sivil alanda zıplaya zıplaya bir sürü kurumda bir sürü alanda iş yapmaya çalıştım. Ee, ve gördüğüm şey gerçekten hani her bir kurumun çok güzel hayallerle, çok güzel niyetlerle bir şey gayret içinde olduğu ama e, enerjimizi tekillikten o kolektif e, yapıya düründürebildiğimizde bir şeyler mümkün kılabileceğiz. O yüzden de işbirliği yapmak, e, sivil toplum diyaloğunu geliştirmek, yani aramızdaki o diyalog kanallarını açmak Yine Yadanın bir şey çalışmasında söylenmişti bu temaya kapanmak diye ben onu çok anlamlı buluyorum hani o temaya kapanmaktan çıkıp temaları yan yana getirip daha bütüncül ve eklektik bir şey ortaya koyabilmek biz bu anlamda da hani çok açık olmaya hem başka konular işbirliği yapmaya hem de mevcut hareketleri desteklemeye çok açık bir zemindeyiz. özellikle yeşil hareketin içindeyiz. İşte Yeşil Düşünce Derneği'nin ve Yeşiller Meslenin yaptığı işleri hem bireysel olarak hem kurum olarak destekleme gayreti içinde oluyoruz. Keza Fridays for Future hani ilham aldığımız ve hem iklim aktivistlerini hem de FSS'in kendisini desteklemek konusunda oldukça motive olduğumuz bir paydaş bizim için. Birlikte çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Yani bundan sonra yapabileceklerimiz içinde belli planlar ve hayaller içindeyiz. E, i̇şbirliği ve toplum diyalogunun yanında yine önümüzdeki kısa vadeliki hedeflerden biri de e, farkındalık ve eğitim çalışmaları yapabilmek. Çünkü zaten Kozalak bir yaygın eğitim derneği olmayı hedefliyor. E, Bu açıdan da tabii büyük işleri yapabilmek diyeyim ona. Yani daha kapsamlı işleri hayata geçirebilmek için elbette belli başlı konulara, belli başlı maddi imkanlara ihtiyaç oluyor. Fakat bu demek değil ki bu olmadığında iş yapamayacağız. Biz yeni kurulduğumuz bir dernek olduğumuz için henüz o kadar büyük bir ekonomik kapasiteye sahip değiliz. Elbette projeler gerçekleştiğinde mümkün olur bu. Fakat mevcut kaynaklarımızla bunlar her zaman işte... Parasal kaynaklar da olmak zorunda değil, insan kapasitesiyle, mevcut var olan insan kapasitesinin deneyimiyle e, ortaya çıkan işler yapma gayreti içindeyiz. E, burası beni çok heyecanlandırıyor. Bunlardan bir tanesi işte önümüzde dünya günü. Detaylarından birazdan bahsedecek. Onun için belli başta hazırlıklarımız oldu ve çok heyecanlıyız. Ee, bir diğeri korona ve iklim krizi e, günlerinde. Yani aslında şu son bir ayda yoğunlukla yaşadığımız süreç ve belki şu an öngörülemez biçimde bir süre daha yaşayacağımız süreç. E, bu süreçte de biraz e, tarihsel bir perspektifle e, küresel yurttaşlar için küresel hikayeler diye bir seriyi başlatmak için hazırlık içindeyiz. Aramızda tarih doktorası olan arkadaşımız var Can. Ee, onun da aslında akademik birikimlerini e, kullanarak diyeceğim. Ee, küresel yurttaşlar için küresel hikayeler serisi başlatacağız. İlk temamız kara veba olacak. Yine tarihte büyük bir salgın e, olarak gerçekleşmiş kara vebaya e, bir göz atıp belki biraz bugünle, bugünün işte sosyal politik durumuyla vesaire ilişkilendirebiliyor muyuz diye belki tartışırız. diye öngörüyorum ben. Ee, sonra yine o seride biyopolitika e, konuşmak gibi bir hedefimiz var. Modern, nite ve e, insan bedeninin işte iktidar aygıtlarıyla nasıl etkileştiğine dair bir tartışma döndürmek için. E, bir de 17. yüzyılda yaşanan küçük buzul çağı var e, ve bu buzul çağına dair bir e, küresel tarih kitabı var. Biraz onun üzerine tartışmak e, istedik. Böyle hani 3 tane tema belirledik. E, Tabi Bu temalar tesadüf değil, hani bir anlamda e, küresel yurttaşlığı biz e, ne bileyim biyopolitikadan yani aslında insan bedeninden e, tarihsel olarak yaşanmış herhangi bir vebadan, e, bugün belki koronadan e, ele alarak bunların belki iklim kriziyle, belki hava değişiklikleriyle, belki toplumsal değişikliklerle vesaire ilişkilerini kurma gayret içinde olmak. Tabii, biraz katılacak insanların e, ne getireceğiyle, ne tartışmak isteyeceğine de e, şekillenecektir. Ama amacımız birazcık küresel bir perspektifle yurttaşların e, zihinlerinde döndürmeleri. Yani aslında bu ulusal e, çizgilerin ötesinde gezegenin bütünlüğünü e, önümüze alarak bazı şeyleri tartışabiliyor olmamızın zamanı geldi de geçiyor. Dolayısıyla bu yapmaya çalıştığımız şeyler birazcık acaba oralara katkı koyabilir miyiz diye. E, aşağı yukarı dernekle ilgili söyleyebileceklerim bunlar e, benim. Böyle hızlıca toparlamış oldum. Belki sonra e, tekrar soru vesaire ya da şunu açalım derseniz eklerim. Evet, çok teşekkürler. Kadar. Çok teşekkürler. Gayet açıklayıcı oldu. Yani soru sorabileceğim birçok konu var. Ama ilk önce bu somut etkinlikten bahsedelim. Nagiana da söz verelim diyorum. Dünya günü dolayısıyla gerçekleşecek olan, dünya genelinde aslında bir takım etkinlikler var. Yine aynı şekilde sokağa çıkmanın çok da mümkün olmayacağı etkinlikler olacak gibi duruyor bu. Bize biraz e, bu durumdan bahsedebilir misin Nagihan? Dünya gününün önemi ve aynı zamanda yapılacak olan etkinliklerle alakalı nasıl bir bağ kuracak Kozolak Derneği? E, tabii ki. Ben de çok teşekkür ediyorum bu arada. E, buraya gelmek, bu şekilde derneği anlatıyor olmak bizi çok mutlu etti. E, teşekkür ediyorum Cem ben de sana. E, Dünya günü aslında gerçekten dünyanın en büyük sivil etkinliği e, ve bu süreçte bu yılki temasında iklim eylemi olarak belirledi. Biz de temelde aslında bu tema çerçevesinde şekillendirmeye çalıştık, çalışmalarımızı yapacağımız çalışmalarda. Bunun için önümüzdeki bir hafta içinde bir atölye çalışması planladık, 22 Nisan'da yapacağımız. Bir de bununla birlikte 13 Nisan'da başlattığımız ve bir hafta sürecek bir sosyal medya kampanyası hazırladık. Aslında Emine'nin bizim yapmak istediğimiz çalışmalardan bahsettiği Alana da değinerek söylemek istiyorum. Biraz daha bu sosyal duygusal kısmı ve yaygın eğitimi kullanmayı önemsiyoruz. Sosyal medya kampanyamızda da aslında buna biraz daha dokunarak ilerlemek istedik. E, bu kampanya çerçevesinde biraz insanların e, evlerine hapsolduğu, evlerinde kalmaları gereken bu dönemde bu iklim mücadelesini evlere taşımak istiyoruz aslında. E, kişisel olarak neler yapabiliriz, nasıl bu sürece dahil olabiliriz konusunda bir paylaşım alanı oluşturmak istiyoruz sosyal medyadan. E, o yüzden herkes de aslında bu küçük somut adımlarla bu mücadelenin bir parçası olmaya davet ediyoruz önümüzdeki bir hafta içinde. E, buradaki süreçte önce biraz e, gezegenle kurduğumuz bağı, arttıracağız aslında. Bunu biraz hatırlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir mücadeleden bahsediyoruz. Savunmak istediğimiz şeyler var, ilkeler var. İklim krizi diyoruz. Ama bir yandan da bunları bu mücadelenin gerçek anlamda başlayabilmesi için ortada bir bir bağ olması gerekiyor. Bir mücadele için o bağ hissetmek gerekiyor diye düşünüyoruz. O yüzden biraz dünyayı o hislerimize duygularımıza dokunarak başlamamız gerektiğine karar verdik. E, sosyal medyada böyle başladığımız e, günlerden sonra da neler yapabiliriz, nasıl harekete geçebiliriz, nasıl birleşebiliriz diye ilerleyecek kampanya süreci olacak. Aslında e, buradaki amacımız biraz bu ekosistem tahribatları işte insanın artık kendini kurgudaki en üst varlık olarak görmesinden dolayı yaşadığımız sonuçları gördüğümüz bu günlerde e, artık bir olduğumuzu ve gezegen gezegenin bir parçası olduğumuzu hissetmek biraz buradaki amacımız bunun içinde bir fırsat olacak Dünya günü özellikle 2020'de bizim için diye düşünüyoruz ee, 22 Nisan'a kadar da Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızdan bizi takip edebilir ve bize destek olabilirler ee, interaktif bir alan biz bir şeyler ortaya koyuyoruz ee, aklımızdaki birkaç öneriyi sunuyoruz ama her zaman Başka insanların evlerinde, kendi mücadelelerinde yaptıkları şeylere ihtiyacımız var. O yüzden herkes o paylaşım alanında bir şeyler ortaya koymaya ve üretmeye davet ediyoruz aslında. Atölye çalışmamızdan da kısaca bahsedeyim. Atölye çalışmamızı 22 Nisan'da gerçekleştireceğiz dünya gününde. Burada da yine temel aldığımız şey bu yaygın eğitim metotlarını kullanarak yine bir paylaşım alanı ortaya koymak. ve insanları bu mücadeleye dahil etmek. Atölyemizin ismini Dünya'nın Sözcükleri olarak belirledik. Ee, biraz aslında dünyanın geleceğinden endişe duyan ve çözümün bir parçası olmak isteyen tüm gençleri ve yetişkinleri dünyanın sözcüklerini duymaya davet ediyoruz bugün. Biraz bugün dünyanın dünyaya dair, dünya gününe dair bir bilgilendirme tabii ki yapacağız. Bunun bugünün önemine dair insanlarda bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Bununla birlikte de e, bu çözüm çözüm önerilerinden vasıtla problemlerin içinde kaybolduğumuz günlerde beraber neler yaşıyoruz, neler hissediyoruz? Dünyaya dair ortak kaygılarımız neler? İşte bu kaygılarla birlikte nasıl çözüm önerileri ortaya koyuyoruz? Hep beraber bunları görmek istiyoruz. Bunu yaparken de aslında biraz işte dertlerimize, sıkıntılarımıza, korkularımıza hapsolmaktansa daha yaratıcı, daha eğlenceli ve üretken bir alanda yapmak istedik. O yüzden bu atölyeyi hazırladık aslında. Ee, i̇nsanların e, sürece dahil olacakları, duygularından bahsedebilecekleri, kaygılarından bahsedebilecekleri, dünyaya dair kaygılarından bahsedebilecekleri bir ortam olacak. Ama sonrasında hep birlikte e, dünyanın sözcüklerini duymak adına bir hikaye yazacağız. E, çok heyecanlıyız açıkçası çıkacak hikayeden de. E, 30 yıl sonrasında dünya bize neler söyleyecek merak ediyoruz. 2050 hedefleri gerçekleşebildi mi, gerçekleştiyse nasıl gerçekleşti, bize ne gibi öneriler verecek, bakalım duyacağız hep birlikte. Evet. Bunun da duyurusunu 20 Nisan'da çıkacağız, kısaca onu da söyleyeyim. 20 Nisan'da bir form yayınlayacağız, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler. Başvururlarsa, kontenjan olacağı için başvurmalarını bekliyoruz. Kısaca böyle. Evet, çok teşekkürler. Gayet heyecan verici gibi duruyor etkinlikler silsilesi de. Ben tekrardan Emine'ye dönmek istiyorum ve özellikle gençlerin katılımıyla alakalı olarak bu süreçte nasıl bir durum tahir ediyor kendisi onu öğrenmek istiyorum. Çünkü yaklaşmakta daha doğrusu gelişmekte olan bir genç aktivizmi de var. Çocuklar kendi aralarında... Gayet güzel bir şekilde organize oluyorlar ve kendi taleplerini iklim kriziyle, dünyanın gidişatı ile alakalı taleplerini dile getiriyorlar. Bu konularla ilgilenen birisi olarak hem de aynı zamanda eğitimli bu konularda, bu konular üzerine almış birisi olarak son durumu nasıl değerlendiriyorsun ve bu değişim potansiyelini nasıl görüyorsun diye sormak istiyorum bana. Hmm, çok güzel bir soru. Bence bunun üzerine uzun uzun, uzun uzun kastım şu, hani sürekli belki de düşünmeli ve Tartışmalıyız ve cevabının aslında süreçte böyle hep gelişerek değişerek e, ama umutlu bir yerden iyi bir noktaya bizi götüreceğini düşünüyorum. Çünkü e, mevcut e, aktivizm alanının e, gençler tarafından böyle bayağı e, keyifli bir şekilde e, yaşandığını gözlemledim ben bir süredir. Yani tabi bunu FFF takip etme e, deneyimim üzerinden yorumluyorum. fakat şöyle bir gerçekliğimiz var ki yani mevcut teknolojik gelişimleri işte öğrenme alanlarının çeşitlenmesini toplumsal olarak aslında belki Türkiye özelinde yaşadığımız belli sıkışmışlıklara rağmen bu sıkışmışlıkların getirdiği belli farkındalıkların da bizi daha yaratıcı olmaya daha çok birbirine benzeyen benzer kaygıları benzer hisleri benzer istekleri olan insanların yan yana gelmesini kolaylaştıran ve aslında böyle bir e, o kolektif A dediğimiz hikayeyi kurmamızı sağlayan bir zemine götürdüğünü ben gözlemliyorum. E, aslında belki de yani Greta'nın başlattığı bu sürecin bu kadar hızlı bir şekilde örülebilmesi bir A gibi örülebilmesi de biraz e, o olumsuz deneyimlerin hepimizde yarattığı hem zihinsel hem de duygusal değişikliklerden ve farkındalıktan kaynaklanıyordu. O yüzden FFF bence hem Türkiye'de hem tüm dünyanın genelinde çok yoğun anlamda o ağı örebildi ve tabii bu yani sadece gençler üzerinden sorduğun için FFF diyorum ama farklı bir sürü yapıda yine çocuklar, gençler kendi geleceklerine dair bazen sadece çevre olmasa bile Yanlış giden şeyleri tespit etmek veya söz üretmek konusunda bence daha e, açıklar. E, tabii sosyal me mecraların ve bu küreselleşmeyle birlikte belki yaşadığımız internet çağında burada ciddi bir payı olduğunu göz ardı edemeyiz. Yani bugün bu şartların altında bile e, e, 3 Nisan'da yüz yüze yapılması gereken bir iklim grevinin hızlıca yani 20 günlük bir süreçte yine gençlerin kendi... E, Becerisi ve ekip çalışması deneyimiyle dijitalde büyük bir e, organizasyona dönüşmesinin tesadüf olmadığını, hem e, dijitalin bunda çok etkisi olduğunu hem de onların kabiliyetinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. E, yani bence iyi bir yere gitmiyoruz e, şey olarak gezegenin yaşadığı problemler anlamında. Ve bunu önceden daha temkinli söylüyordum. Yani insanların moralinin bozulmasının, böyle onların motivasyonunu kıracak bir şey olduğunu düşünüyordum. Fakat hani senin de yine içinde olduğun yok oluş isyanı hareketiyle birlikte aslında o isyan etme ve canımızın sıkılma durumunun aslında iyi bir dürtücü olduğunu bence daha net görebiliyoruz. ve Gerçekliğimiz bu. Hiç şeyler yolunda gitmiyor ama gençler bence... Yani o sorunun içine belki de doğdukları için, doğru söylüyor muyum mi, mi bilmiyorum ama bir taraftansa ben de kendimi genç olarak görüyorum hala bu arada. Yani o şey geniş benim için. Hani henüz evet. e, tam bir böyle belli gibi bir yetişkinlik seviyesinde değilim. Hala o genç aktivizmi içimde hissediyorum. E, o yüzden o, o silsiledeki yürüv olarak hepimiz ya bunun içine doğduk ya da... E, Biz doğduktan belli bir süre sonra bunlar, bu sorunlar daha yoğun yaşanmaya başladı. Dolayısıyla o bir çok iyi tanıma halimiz var. Yani bu zorluğu, işte iklim krizini, ne bileyim o tür yok oluşunu, bu yoğun kentsel yaşamı, bu zorlukları biz çok iyi biliyoruz. Yani belki bir jenerasyon üstümüz, ah bizim zamanımızda böyle değildi derken biz zaten bunu deneyimliyoruz. E, şimdi gelen, o FFF'le gelen ekip zaten bunun içine doğuyor. O yüzden bunu belki de o korkutucu bir hikaye olarak değil bir gerçeklik olarak algılıyor ve gerçekliğiyle yüzleşiyor. Yani yüzleştiği içinde o gerçekliğin içinde çözüm arıyor ve bence buluyor da bulacak da. Yani ben bu mücadelenin o taleplerin daha da artarak dile getirileceğini ve bir noktada zaten dönüşümün bir kırılmayla birlikte gerçekleşeceğini biliyorum. Yani inanıyorumdan öte biliyorum. Böyle olacak bence. Bunun ne kadar parçası olabilirsek, bu gerçekliğimizle ne kadar barışabilirsek ve değişimi talep edebilirsek, değişimi kendimiz yaşayabilirsek, bu o kadar mümkün olacak bence. Gayet aynı fikirde olduğum sözcüklerle beraber sonra da gelmiş bulunmaktayız. <gülüyor> Tekrardan bir şey hatırlatabilir miyiz acaba? Sosyal medya hesaplarını ve Derneğe nasıl ulaşabilecekleri, insanların bilebilecekleri internet sitesinin? Tabii, internet sitesi www.kozalak.org.tr Onun dışında Emine'nin de söylediği gibi sosyal medya hesaplarımızı çok aktif kullanıyoruz. Et Kozalak Derneği olarak e, Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi bulabilir, takip edebilir, da bize dahil olabilirler. Evet, çok teşekkürler. Ee, bugün teşekkürler. yayınımızı... Biz İnternet üzerinden yaptık. Kozalak Derneği'nden Emine Özkan ve Nagihan demuz ile konuştu. Bize hem derneği hem de derneğin şu anda yakında olan planlarını anlattılar. Tekrardan teşekkür ederek programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Can Tombil.